Ferhan Özenen anlatıyor. Kadınlık. Psikanalize yeni giriş dersleri 33. ders Kadınlık. Bugünkü dersinde bir giriş çalışmasında yeri yoktur. Ama analitik çalışma konusunda ayrıntılı bir örnek olabilir. Ve ben tavsiye için iki şey söyleyebilirim. Bu ders hemen hiçbir spekülatif düşünceye yer vermeyen, salt gözlenen olguları ortaya koymakta, veya en az diğeri kadar ilginizi hak eden bir konuyu ele almaktadır. İnsanlar tarih boyunca kafalarını dişiliğin doğası bilmecesine vurup durmuşlardır. Siz de yani erkek olanlarınız bu sorunu düşünmekten kaçınmış olamazsınız. Bu sözüm aranızdaki kadınlar için geçerli değil. Çünkü onların kendileri zaten soru. Bir insanla karşılaştığımız zaman yaptığımız ilk ayırım erkek mi kadın mı olur? Bu ayrımı tereddütsüz bir eminlikle yapmaya alışmışsınızdır. Anatom bilmi eminliğinizi sadece bir noktaya kadar paylaşır. Erkeğin cinsel ürünü yani spermleri ve bunun aracı erkektir. Yumurta ve yumurtalıklar kadındır. Her iki cinste de saf cinsel işlevlere hizmet eden organlar oluşmuştur. Bunlar belki de iki farklı biçime yönelik Aynı yani doğuştan yatkınlıktan kaynaklanmaktadır. Ayrıca her iki cinsede diğer organlar, bedensel yapı ve dokularda cinsiyetin izlerini taşır. Ama bu sabit değildir ve değişkenlik gösterir. Bunlara ikincil cinsel özellikler deniliyor. Bilim daha sonra sanki kafanızı karıştırmak istercesine beklentilerinize ters düşen bir şey söyler dikkatinizi erkek cinsel organlarının işlemini getirmiş de olsa kısmen kadının vücudunda da bulunması gerçeğine çeker ki bunun tersi de doğrudur. Bilim bunların varlığını çift cinselliğin göstergeleri olarak sanki birey ne erkek ne de dişi değilmiş. Aynı anda her ikisiymiş gibi biri bir diğerinden biraz daha fazla değerlendirir. Daha sonra bireydeki erkeklik ve dişillik karışım oranının değiştiği ve dikkat değer bir dalgalanmaya tabi olduğu görüşüyle tanışırsınız. Ama çok ender olayların dışında bir insanda sadece bir cinsel ürün, sperm veya yumurta bulunduğu için bu öğelerin belirleyici önemi konusunda mutlaka kuşku duyacak ve erkekliği veya dişilliği oluşturan şeylerin anatominin kavrayamayacağı bilinmeyen bir özellik olduğu sonucuna Varacaksınız. Bunu psikoloji yapabilir mi? Erkeklik ve dişilliği ruhsal özellikler olarak da kullanmaya alıştık. Aynı şekilde çift cinsellik görüşünü ruhsal yaşamada aktardık. İster erkek ister kadın olsun bir insanın bir bağlamda erkeksi başka bir bağlamda kadınsı davrandığından söz ederiz. Ama bunun da anatomiye ve geleneğe boyun eğmekten başka bir şey olmadığını anlamakta gecikmeyeceksiniz. Erkek ve dişi kavramlarına yeni anlamlar kazandıramazsınız. Aradaki fark ruhsal değildir. Erkeksi dediğimiz zaman genellikle aktifliği, buna karşılık da kadınsı dediğinizde ise genellikle pasifliği kastedersiniz. Erkeğin cinsel hücresi aktif, hareketlidir ve kadınınkini arar, kadınınkini arar. Buna karşılık diğeri yani yumurta hareketsizdir ve pasif olarak bekler. Temel cinsel organizmaların bu davranışı gerçekten de cinsel birleşme sırasındaki bireylerin davranışı için bir model oluşturur. Erkek cinsel birleşme amacıyla dişinin arkasından koşar, onu yakalar, onun içine girer. Ama bununla erkekli özelliğini, psikolojisi sos konusu olduğu ölçüde saldırganlık etkenine indirilmiş olursunuz. Bazı hayvanlarda dişilerin daha güçlü ve daha saldırgan olduğunu ve erkeğin sadece cinsel birleşme sırasında aktif olduğunu düşündükçe yukarıdaki formülasyonun gerçek bir avantaj sağlayıp sağlamadığı konusunda kuşkuya kapılırsınız. Örneğin örümceklerde durum budur. Bebek bakımı gibi tam anlamıyla kadınsı olduğunu düşündüğünüz işlevler bile hayvanlarda değişmez olarak dişiye bağlı değildir. Yüksek hayvanlarda cinslerin gençlerin bakımını paylaştığını, hatta bazen bu işi sadece erkeğin üstlendiğini görürüz. İnsan cinsel yaşamında bile erkeksi davranışı aktiflikle, kadınsız davranışı pasiflikle eleştirmenin ne kadar yetersiz olduğunu görmekte gecikmeyeceksiniz. Anne, çocuğuna karşı her anlamda aktif, her anlamda aktiftir. Emzirme eyleminin kendisi bile çocuk tarafından emilme olduğu kadar çocuğu emdirme olarak da tanımlanabilir. Dar cinsel alanda ne kadar uzaklaşırsanız üst üste bindirme hatası da o kadar açıklık kazanır Kadınlar çeşitli yönlerde büyük bir etkinlik, aktiflik sergileyebilir. Erkekler büyük ölçüde pasif uyarlanabilirlik geliştirmediği sürece kendi cinsleri eşliğinde yaşayamaz. Şimdi bu gerçeklerin hem erkeklerin hem de kadınların ruhsal anlamda çift cinselliğini kanıtladığını söyleyecek olursanız kafanızda aktivite erkekliği de dişiliği eşitlediğiniz sonucuna varacağım. Ama bunu tavsiye etmem. Bu bana bilgimize hiçbir şey katmayan yararsız bir şey gibi geliyor. Dişiliği ruhsal açıdan pasif amaçları tercih etme olarak tanımlamayı düşünürseniz bunun pasiflikle aynı şey olmadığı açıktır. Pasif bir amaca ulaşmakta önemli miktarda aktiflik gerektirebilir. Cinsel işlevdeki payı temelinde kadında pasif davranışın ve pasif amaçların tercihi, ister kısıtlı, ister kapla, kapsamlı anlamda olsun, cinsel yaşamının bir model oluşturduğu sınırlarla orantılı olarak şu veya bu ölçüde yaşama aktarılabilir. Ama burada benzer bir biçimde kadını pasif konumlara zorlayan toplumsal geleneklerin etkisini küçümseyemeyiz. Bütün bunlar henüz açıklık kazanmış değildir. Dişillikle içgüdüsel yaşam arasında gözden kaçırmak istemediğimiz özellikle değişmez bir ilişki vardır. Kadınlardaki saldırganlığın yapısal olarak öngörüldüğü, toplumsal olarak da zorlandığı şekilde baskı altına alınması güçlü mazoistik dürtülerin gelişmesini kolaylaştırır ki bildiğimiz gibi bu da içe yönelen yıkıcı eğilimleri erotik olarak bağlamayı başarır. Dolayısıyla insanların dediği gibi mazoşizm gerçekten de kadıncadır. Ama sık sık olduğu gibi erkeklerle de mazış yüzümle karşılaştığımız zaman bu erkeklerin açık kadınsı özellikler sergilediğini mi söyleyeceksiniz? Psikolojinin de kadınlık bilmecesini çözemediğini duymak artık sizi şaşırtmayacak.